Vaka suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıyamet kopdu zaman hiçbir nefis onun vukuunda Allah'a karşı artık yalancı değildir. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir? O zaman yer bir sarsıntı ile sarsılmıştır. Dağlar didik didik parçalanmıştır. Derken hepsi de dağılmış toz haline gelmiştir. Siz de. Kıyamette üç sınıf olmuşsunuzdur. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. Hayır, yarışlarında ta öne geçip kazananlara gelince, onlar orada da öncüdürler. İşte onlar Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlardır. Naim cennetindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar cevherlerle örülmüş tahtlar üzerindedirler. Üstlerinde karşı karşıya yaslanan bahtiyarlar olacak. Ebedi, tazeliğe mazhar edilmiş evlatlar, hizmet için etraflarında dolanırlar. Maim kaynağından dolu büyük kaplarla, İbriklerle ve kadehlerle ki bundan baş ağrısına uğratılmayacaklar gibi akılları da giderilmez. Beğeneceklerinden türlü meyveler, iştahlanacaklarından kuş etleri ile etraflarında dolanırlar. Orada şahin gözlü huriler de vardır. Saklı inci timsalleri gibi Bunlar mukarreplerin işledikleri iyi amel ve hareketlere bir mükafat olarak yapılır. Onlar orada ne boş bir laf ne de günaha sokacak bir şey işitmezler. Yalnız bir söz işitirler ki o da selam selamdır. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Dikensiz kiraz, meyveleri tıklım tıklım muz ağaçları... Yayılmış daimi gölgeler, daima akan sular, hiçbir zaman kesilip tükenmeyen, yasak da edilmeyen birçok cinsde meyveler arasında ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler. Hakikat biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık da kız oğlan kızlar, zevcelerine ile düşkün hep bir yaşıt yaptık, Ahiret mutluluğuna erenler için, Bunların birçoğu evvelki ümmetlerden, Birçoğu da sonraki ümmetlerdendir. Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir. Ateşin iliklerine işleyen sıcaklığı ve kaynar bir su. Ve bir de kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o gölge ne serin ne de faideli değildir. Çünkü onlar bundan evvel şehvetlerine düşkündüler. O büyük günah üzerinde ısrar ederlerdi. Bir de biz öldüğümüz bir toprak ve bir yığın kemik olduğumuz vakit mi? Hakikaten biz mi diriltilip kaldırılacakmışız derlerdi. Evvelce geçmiş atalarımız da mı? Söyle şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler. Marum bir günün muayyen vaktinde... Behemahal toplanacaklardır. Sonra hakikaten siz ey sapkınlar ve tekzipçiler, muhakkak ki zakkum ağacından yiyecek kimselersiniz. Öyle ki karınlarınızı hep ondan doldurucularsınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceklersiniz. O suretle ki susamış develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte ceza günü. Onlara çekilecek ziyafet budur. Sizi biz yarattık. O halde tekrar dirilmeye de inanmalı değil misiniz? Eğer siz bir meniden yaratıldığınızı iddia ediyorsanız o halde, rahimlere dökmekte olduğunuz o meni nedir? Bana haber verin. Onu siz mi düzgün bir insan suretine getiriyorsunuz? Yoksa o surete getirip yaratanlar biz miyiz? Aranızda... ''Ölümün keyfiyetini, zamanını, mekanını ve ecellerin miktarını biz tayin ve takdir ettik ve biz sizi helak ederek yerinize diğer benzerlerinizi getirmeniz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta ve suretlerde tekrar peyda etmemiz hususunda önüne geçilecekler de değiliz. An olsun ki birinci yaratılışınızı bildiniz.'' Fakat tekrar yaratılacağınızı da düşünmeli değil misiniz? Şimdi bana ekmekte olduğunuz tohumu haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitirenler biz miyiz? Eğer dileseydik muhakkak ki onu tohumsuz bir ot kırıntısı yapardık da siz de şaşa kalırdınız. Şöyle derdiniz biz hakikaten ağır borca uğratılmışızdır. Daha doğrusu biz umduğumuzdan mahrum kalmışlarız. Şimdi içmekte olduğunuz suyu söyleyin bana. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiriciler biz miyiz? Eğer dileseydik, onu içilmeyecek tuzlu bir su yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Şimdi bana yeşil bir ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi söyleyin. Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratanlar biz miyiz? Biz onu hem bir ibret hem çöl yolcularına bir fayda kıldık. O halde Rabbini o büyük adıyla tesbih ve tenzih et. Hayır, hakikatlar kafirlerin dedikleri gibi değildir. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir.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 Hele can boğaza gelince o vakit siz görürsünüz. Biz ona sizden yakınız fakat görmezsiniz. İşte madem ki tekrar dirilerek ceza görmeyecekmişsiniz. Onu ta boğazınıza gelince cesedinize geri çevirseniz ağa. Ah, eğer iddianızda sadıklarsanız. Şimdi ölene gelince eğer o mukarreplerden ise artık rahatlık... Güzel rızk ve naim cenneti O'nundur. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana, ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama eğer tekzipçilerden, sapıtlardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme bir atılış. Şüphesiz ki bu elbette Katı bilgi veren hakikatın ta kendisidir. Haydi, Rabbini o büyük adıyla tesbih ve tenzih et.